Zekai'nin bir manzumesi. Bu nur eser tefsiridir o semavi kitabın. İlan eder hakikatı, emri hakkı bildirir. İsyanlara, zulümlere maruz olan cihanın bu asırda gözyaşını nur saçarak dindirir. Bu eserdir muzdarip gönüllere teselli. Bu kararsız alemin her buhranında nur saçar. Bu eserdir her zulmette selamet rehberi. Ehli iman bu sayede bu eserle hür yaşar. Masumlara bir öğüttür, gençlerin de rehberi, her mazluma ağlama der, güleceksin yarın sen. Tesellisi çok yücedir, ibretlidir dersleri, beli bükük ihtiyara müjde verir derinden. Bu nur eser her bilginin, her müminin ser acı, dertlilerin dermanıdır, her münkiri tokatlar. Şirklerin hem hedimidir hem her kaygı ilacı zındık zalim ilişirse başına volkan patlar Bu eserdir insanları dehşetlerden dur eden kudret eli hamisidir hayret efza hükmü var muannitler teslim olur hükmüne mağrur iken her serseri fele meftun eden nuru var Ey güç yetmez dehşet veren haletlerden ağlayan fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma ey zailden acizlerden medet umup bağlanan gir bu nurun alemine fanileri çağırma ayıl artık gaflet sarhoşluğundan durma uyan hevesatın bir ejderhadır kalbini kemirecek yarın mes'ud olacaktır yoklukta hakkı bulan nura ver nakti ömrü yarın sana verilecek Huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek Risale-i Nur'un kusurlu hademi Zekai rahim ve ma ki illa rahmeten lil alamin Ayetinin veraset-i ali salatu ve selam cihetinde manayı işarî noktasında bu asırda o rahmeten lil aleminin bir aynesi ve hakikati Kur'aniyenin bir hakiki tefsiri olan Risale-i Nur o kullî rahmetin bir cilvesi bir numunesi olmasından hakikatı Muhammediyye'nin Aleyhissalatu vesselam bir kısım evsafını manayı mecazi ile cüz'î bir varisine verilebilir diye bu parlak kasideye ilişmedim. Yalnız hakikat Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam ile ailesinin farkına işareten bazı kelimeler ilave edildi. Sayit Nursi Huzur bulur bugün seninle âlem Ey, bu asırda rahmeti Alelem risaleün nur. Sürür bulur bugün seninle adem, Ey bir rahmeti Alelem risaleletün nur. Bu hasta gönüller çoktan perişan, Varsa sende eğer lokmandan nişan, Bir şifasun, gel ey mahbu bu zişan, Ey, cilveyi rahmeti Alelem risaletün nur. Gelmez mi sonu bu uzun hecenin. Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin zari arttı sabrı bitti nicenin ey celbey rahmeti âlem risâletün nur Fahri âlem arştan bu yere indi şahı velayet gelip düldüle bindi zülfikara bugün artık nur dendi ey bu zamanda rahmeti âlem risâletün nur Yolumuz bu nurun bu nurlu yolu Olduk hepimiz Onur'un bir kulu nur yolunda yürüyen hem ne mutlu ey numune-i rahmeti âlem risaletün nur Nursun nur çıkan nurlu dağında bülbül öter bahçesinde bağında tozu olsak onun pak ayağında ey rahmeti âlem cilvesi risaletün nur Derslere dermanısın mahbûbu cansın hem câmi-ül Esma vel Kur'ansın hem de nuru Hak'tan bize ihsansın. Ey bir rahmeti âlem risaletün nur. Bu âlemde madde değil bir özsün. Her zerreden bakan bütün bir gözsün. Kainata hayran eden bütün bir yüzsün. Ey misali rahmeti âlem risaletün nur. Aslı evvelisin balın şekerin deryasısın cümle ilmin hünerin gelmedi cihana böyle eser benzerin ey mirat-ı rahmeti alem risaletün nur sen aylardan güneşlerden üstünsün nihayetsiz sonu gelmez bütünsün nur cemalin bütün bütün görünsün ey mazhar-ı rahmeti alem risaletün nur Boyun büküp acı acımelerdik gözyaşını kanlar ile silerdik görsek diye seni haktan dilerdik ey bir temsili rahmeti alem risaletün nur çünkü sensin bu asırda rahmeten lil aleminin cilvesi çünkü sensin şimdi şefiiülmüz nebî'nin varisi ağisna el müstağisîn bir duası Ey şûley rahmeti âlem risâletün nur. Şifa bulsun şimdi biraz yaramız, revaç bulsun geçmez olan paramız. Saç nurunu aka dönsün karamız, ey ziya rahmeti âlem risâletün nur. Cürmümüzle külhan gibi pürnarız, dert elinden hem her gün zaruzarız. Affet bizi madem sana hep yarız. Ey Nuru rahmeti Alelem Rialeletün Nur. Meylimiz yok yalancı bir dünyaya, son verdik biz bid alara riyaya, Kapılmayız öyle kuru hülyaya, Ey bir hakikat rahmeti Alelem risaleün Nur. Yok bizde cemiyet kurma hülyası, yok başka bir yola gitme sevdası, Olduk ancak Nur’un dertli şeydası, Ey dertlilere rahmeti âlem risâletün nur. Yollarda bıraktık geçtik dervişi, attık gönüllerden öyle teşvişi. kafi bu parlayan nurun güneşi, ey mâkesi rahmeti âlem risaletün nur. Geçmişiz hep medihlerden senadan, yüz çevirdik servetlerden gınadan, nur isteriz geçmeden bu fenadan. Ey bu asırda rahmeti âlem risâletün nur. Nur elinden içeli biz şarabı çevirmişiz tatlılığa azabı. Bir mahbubun biz de olduk türabı. Ey bize rahmeti âlem risâletün nur. Aşıkların arşa çıkan feryadı ağlatıyor opak ruhlu ecdadı. Allah için eyle bize imdadı. Ey muhtaçlara rahmeti âlem risâletün nur. Gökler saldı bela, yer verdi bela. Sarstı âfâkı bir acı vaveyla. Rahmet et âleme ey nuru mevla. Ey cilveyi rahmeti âlem risaletün nur. Bir yanda sel var, bir yanda kan akar. Bu bela ateşi alemi yakar. Ağlayan bu beşer hep sana bakar. Ey numune-i rahmeti âlem risâletün nur. Çevrildi ateşle bu koca dünya, bir cehennem gibi kaynadı derya. Yetiş imdada ey şahı evliya, ey bu zamanda rahmeti âlem risâletün nur. Her yangını senin nurun söndürür, her bir yeri bir gülşene senin nurun döndürür. Deccalı da bir gün gelir elbette öldürür. Ey nuru rahmeti âlem risâletün nur Zındıkaya küfre karşı saldırdın gönüllerden kederleri kaldırdın bizi nurun deryasına daldırdın Ey biçarelere rahmeti âlem risâletün nur Kaldıramaz sana asla kimse el bağlıyoruz bizler sana candan bel dünyalara sensin ümit ve emel Ey ziya Rahmeti Alem, Risaletün Nur. Sen ordu kurmazsın erle uşakla, savaşmazsın öyle topla bıçakla. Nurunla şu asrı tutup kucakla. Ey şimdi Rahmeti Alem, Risaletün Nur. Bitsin de bu korkunç tufan-ı şedid, açılsın yepyeni bir devr-i mes'ud. sekiz bin alem eylesin hep it. Ey ehli Kur'an'a rahmeti alem, risaletün nur. Geliyor şu karşıdan gerçi bir zulmet, fakat sensin bugün atayı rahmet, boiacaksın onu nurunla elbet. Ey bir rahmeti alem, risaletün nur. Kızıl ejder yuvamıza girmesin, zehirli eli yakamıza ermesin. Karşı durup nurun fırsat vermesin. Ey Seyfi rahmeti alem risaletün nur Karaduman üstümüzden dağılsın Kızıl alev sönüp alem ayılsın Bu zaferin haşre kadar anılsın Ey Zülfikarı rahmeti alem risaletün nur O soydandır nice canlar yakanlar O soydandır evler barklar yıkanlar O soydandır sana kinle bakanlar Ey hücceti rahmeti alem risaletün nur. Masumların kanlarını içerler. Ebu Cehli Nemrutları geçerler. Ölümlerden ölümleri seçerler. Ey şimdi bir rahmeti alem risaletün nur. Bir mikrop ki ciğerleri dişliyor. Kanımızla kendisini besliyor. Temiz yurdu telbis edip pisliyor. Ey bir eczahane rahmeti alem risaletün nur. Gazilerin, fatihlerin konağı, seyitlerin, serverlerin otağı. Bu vatandır şehitlerin yatağı. Ey cilve-i rahmeti alem risaletün nur. O şehidin ala dönmüş kefeni, miskler kokar güle benzer bedeni, öper melekler de nurlu naaşını. Ey numune-i rahmeti âlem risâletün nur. Kur'an diyor, ölmemiştir, diridir. Her birisi hakkın arslan eridir. Türbeleri yürekleri titretir. Ey ayine-i rahmeti âlem risâletün nur. Armağansın çünkü asil millete. Düşmeyelim bir gün bile zillete. Götür bizi şanlı büyük devlete. Ey misali rahmeti alem risaletün nur. Eyleyeler nurun ile hep savlet, zaferlerle şanlar bulur bu millet. Şarka garba salsın bu devlet, ey bizlere rahmeti alem risaletün nur. Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var. Nurdan senin hakka giden yolun var. Kabul et bir kemter feizi kulun var. Ey bu asırda rahmeti âlem risâletün nûr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü. Üstadım efendim hazretleri. Vama mâ erselnâke illâ rahmeten ayetinin nurlarından nurun sayesinde alabildiğim bir zerreyi bu şekilde yazdım ve huzuru irfanınıza sundum. Kabulünü rica ederim. Selamlarımızı sunar ve mübarek ellerinizi öperiz Efendimiz. Bicare talebeniz Hasan Feyzi. Rahmetullahi aleyhi ebeden daima.